Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, WWF Türkiye tarafından biyolojik çeşitliliğin korunması için yerel sivil toplum kuruluşlarının girişimlerini teşvik etmek amacıyla yürütülen Türkiye'nin Canı Küçük Destek Programı'nın 4. döneminde desteklenecek projeler belli oldu. Anılarda kalmasın çağrısıyla yola çıkan 4. dönem başvuruları Türkiye'nin Canı Küçük Destek Programı seçici kurul toplantısında değerlendirildi. Seçici kurulun değerlendirmeleri sonucunda Türkiye'nin Canı programının yeni döneminde Rize Hemşin'deki Karakovan arıcılığı, Muğla Fethiye'deki su samurlarıyla Trakya ve Bolu'daki şah kartalları korumaya yönelik projelerin desteklenmesine karar verildi. Bireylerin ve kurumların bağışlarıyla oluşturulan fon bu kez Türkiye'de doğa koruma alanında çalışma yapan 3 yerel sivil toplum kuruluşunun projelerinin hayata geçirilmesine sağlayacak. Türkiye'nin canlı programı ile bölgelerinde kaybolmaya yüz tutmuş canlı türlerinin korunması için çalışan yerel sivil toplum kuruluşlarının projelerine hem maddi hem de bilimsel destek sağlanıyor. WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, biyolojik çeşitlik açısından gurur duyulacak zenginlikte bir doğal mirasa sahibiz. Topraklarımızı 160'ın üzerinde memeli, 460'dan fazla kuş 10 bine aşkın bitki, 364 kelebek, 141 sürüngen ve çift yaşamlı 405 balık türüyle paylaşıyoruz. Öte yandan ne yazık ki yine de aynı topraklarda çok sayıda tür doğal yaşam ortamlarıyla birlikte tehdit altında. Ülkemizin doğasını koruyabilmemiz ancak yöre halkının kendi değerlerine sahip çıkmasıyla mümkün, dedi. Pasin'in konuşmasında ayrıca doğa koruma sürdürülebilir bir yaşamı gerçekleştirme konusunda bugüne kadar gösterdiğimiz çabalar ne yazık ki yetersiz kaldı. Bu tablo karşısında WWF Doğal Hayat Koruma Vakfı olarak doğa ve insanlık için yeni bir başlangıç çağrısı yapıyoruz. Dünyanın sürdürülebilir geleceği için her zamankinden daha samimi, daha işbirlikçi, Daha etkin çaba göstermemiz ve doğa ile yeni bir ilişki kurmamız gerekiyor dedi. 14 Şubat 2019'da kömürlü termik santrallere havayı kirletme izni veren ve meclisteki tüm partilerin ortak kararıyla geri çekilen yasa düzenlemesi madde 50 ne yazık ki yeniden meclis gündeminde. 15 adet kömürlü termik santrale 4. kez havayı kirletme izni verecek teklif yasalaşırsa Türkiye'nin eski ve kirli santralleri Haziran 2022'ye kadar havayı kirletme ve halk sağlığını tehdit etmeye devam edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın parti kurmaylarıyla bir araya geldiği toplantıda termik santrallerle ilgili önemli talimatlar verdiği öğrenildi. Erdoğan, termik santrallerdeki baca gazizi filtreleme sistemlerinin mutlak surette yapılması, yapılmadığı takdirde ceza verilmesi, gerekirse kapatılması için son dakika talimat verdi. Türkiye gazetesinin haberine göre Cumhurbaşkanı, Kirliliğe kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Kimse milletin havasını kirletemez. Mutlaka filtreleme sistemi yapılmalı. Bu konuyu bizzat takip edeceğim dedi. Erdoğan'ın açıklamasını iklim haber için yorumlayan Greenpeace Akdeniz'den Deniz Bayram, Bu santrallerin faaliyetlerinin durdurulması gerekiyor. 2019 son tarihti. Bütün bu şirketlere bu konuda bildirim yapılmış olmasına rağmen çevre yatırımları hayata geçmedi. Greenpeace'in bu konuyla ilgili Enerji Bakanlığı'na yaptığı başvuruda çevre yatırımlarını yapmayan santrallerin derhal kapatılması, faaliyetlerin durdurulması talebidir dedi. Bayram, hava kirliliğinin neden olduğu halk sağlığına ilişkin tehditle ilgili yerelden gelen tepkilere değinerek, Bugün birçok siyasi partinin ve Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu açıklamalardan da görüyoruz ki çevre yatırımını yapmayan termik santraller halk sağlığı için büyük bir tehdit. Dolayısıyla Madde 50 Meclis Genel Kurulu'nda geçtiğimiz Şubat ayında olduğu gibi tekrar geri çekilmeli ve bu santraller yatırımlarını yapmaya zorlanmalı. Bu yatırımları hayata geçirmeyen santrallerin ise 2019 sonu itibariyle faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilmeli diye konuştu. Birleşmiş Milletler Çevre Programı ve enerji alanında çalışan düşünce kuruluşları ortak bir rapor yayınladı. Production Gap, üretim açığı raporu adıyla yayınlanan bu çalışma, ülkelerin kömür, doğalgaz ve petrol yatırım planları ile iklim krizini önlemek için gerekli olan salım miktarlarını karşılaştırıyor. Rapor bu aradaki farkı, Üretim açığı olarak nitelendiriyor. Üretim açığı raporu ülkelerin niyet beyanlarının küresel ısınmayı sınırlama hedefi için gereken emisyon azaltımlarının gerçekleştirilmesi için yetersiz kaldığını gösteren Birleşmiş Milletler Çevre Programı yani UNEP tarafından yayınlanan emisyon açığı raporunu tamamlayıcı nitelikte yayınlanan bu çalışma ülkenin fosil yakıt planlarının olması gerekenden çok daha fazla olduğunu gözler önüne seriyor. Eğer mevcut fosil yakıt planları hayata geçerse 2030 yılında 1,5 derece hedefi için gerekli olan miktardan %20 daha fazla fosil yakıt üretimi yapılacak. Paris Anlaşması'nın hedeflerini tutturabilmek için bu üretim açığının kapanması gerekiyor. Ancak rapora göre ülkelerin hiçbirinin ilgili fosil yakıt üretimini hedeflere uygun bir şekilde azaltma planları yok. Ülkeler genellikle fosil yakıtları olan talebi azaltmayı amaçlayan adımları hedefliyor ancak çalışma üretim yani arz kısmında da hedeflerin ortaya konması gerektiğini ifade ediyor. Çalışmaya göre en çok üretim açığı dünyada kömürde. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP Türkiye tarafından desteklenen Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali İstanbul'da Fransız Kültür Merkezi ve Salt Saltbeyoğlu'da devam ediyor. Yarın da Salt Saltbeyoğlu'nda 12 ile 17-15 saatleri arasında Fransız Kültür Merkezi'nde de 13-30-17 saatleri arasında ücretsiz gösterimler devam ediyor olacak. Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali'ne herkesi bekliyorlar. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Sankal. Geze geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan Nesnan Uygar Özel Sadece bugünkü değil